Paulus'tan Romalılara Mektup 4. Bölüm Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan ama Tanrısız'ı aklayana iman eden kişi, imanı sayesinde aklanmış sayılır. Nitekim, iyi işlerine bakmaksızın, Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır. Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara. Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. Bu mutluluk yalnız sünnetliler için mi, Yoksa aynı zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz ki, İbrahim, imanı sayesinde aklanmış sayıldı. Hangi durumda aklanmış sayıldı? Sünnet olduktan sonra mı, sünnetsizken mi? sünnetliyken değil, sünnetsizken. İbrahim, daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak, sünnet işaretini aldı. Öyle ki, Sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin babası olsun, böylece onlar da aklanmış sayılsın. Böylelikle atamız İbrahim, yalnız sünnetli olmakla kalmayan ama kendisi sünnetsizken sahip olduğu imanın izinden yürüyen sünnetlilerin de babası oldu. Çünkü İbrahim'e ve soyuna dünyanın mirasçısı olma vaadi kutsal yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla verildi. Eğer yasaya bağlı olanlar mirasçı olursa, iman boş ve vaat geçersizdir. Yasa, Tanrı'nın gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde, yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir. Bu nedenle vaat, Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım. Diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın gözünde hepimizin babasıdır. İbrahim, umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına Umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak. Sözüne güveniyordu. Yüz yaşına yaklaşmışken ölü denebilecek bedenini ve Sara'nın ölü rahmini düşündüğünde imanı zayıflamadı. İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.